Kardeşlerim şeytani şeytani semanın 14 kadar kötü ismi vardır. Kalbin ve ruhun ilahi ve rahmani yollardan gıdalanmasına aykırı bulunan bu şeytani semanın tam 14 kadar kötü ismi bulunmaktadır. Bunları bakın sırayla bir sayalım. Lev'im lav'um batıl zûr muka, tasdiye, rukiye zina, şeytanın kuranı, kalpte nifak bitirici, sautı ahmak, sautı facir, savt şeytan, mezburi şeytan, sumut. Elbette bu kadar kötü isim, onun ne kadar kötü olduğuna delalet eder. Biz bütün bu kötülükleri kendisinde toplamış, böyle bir şeyin, bütün Müslüman kardeşlerimizden uzak olmasını diliyoruz. Ona müptela olanlara da Allah'tan af ve afiyet temenni ederiz. Allah'ın bizi mağfiret eyle. Şimdi kardeşlerim sırasıyla bu isimleri açıklamaya hangisinin ayet veya hadislerde hangisinin ashabın sözlerinde geçtiğini belirtmeye çalışalım. Ta ki bunun mahiyeti ve ona müptela olanların ne gibi kazanç veya zarar elde etmiş oldukları iyice anlaşılsın. Şeytan-ı semanın birinci ismi lehvel hadis yani ayette geçtiği gibi ki Lokman suresinin 6 ve 7. ayetleri şimdi okuyacağım çalgının, çenginin haramlılığına inen bir ayettir kardeşlerim. Bakın dikkatten dinleyin. İnsanlardan kimi de var ki bilgisizce insanları Allah'ın yolundan saptırma ve onunla alay etmek için eğlence türünden sözleri lehvel hadisi satın alırlar. İşte onlara küçük düşürücü bir azap vardır. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman sanki onları hiç işitmemiş sanki kulaklarında ağırlık varmış gibi büyüklük taslayarak arkasını döner. Onu acı bir azap ile müjdele diyor Rabbimiz. Yukarıdaki ayetle ilgili yaptığı açıklamada gerek Elvahidi gerekse diğerleri lehvel hadis ile çalgı ve şarkının mursikinin kastedilmiş olduğunu nakletmişlerdir. Said bin Cübeyr ve Mikse'nin rivayetinde İbn Abbas Mücahit ve İkrim'e vallahi bu şarkının haramlığı için inmiştir demişlerdir bu eğlencenin bu düşkünlüğün insanı Allah'ın zikrinden alıkoyduğu için buna lehvel hadis olarak kabul edilmiş ve bu açıklama yapılmıştır el vahidi şöyle açıklama yapıyor kardeşlerim ayette geçen satın alma şekli bulunmasa dahi kişi eğer çalgı ve şarkı meclisini Kuran üzerine tercih edecek olursa yine aynı hükme dahildir. Çünkü bir şeyi diğer bir şeyin yerine geçirip tercihte bulunma aynen satın almak gibidir. Gerçekten bir satın alma olmasa malından bir şey harcamasa dahi durum aynıdır evet o halde kişinin batıl bir sözü veya şeyi hakkın üzerine tercih etmesi batılı satın alma ve sapıtma bakımından kendisine yeter İşte bu açıklamaya göre ilgili ayet Mursiki'nin haramlığına dalalet etme bakımından kafidir ve bunu alenen irtikap eden kimsenin şahitliği kabul edilmez evet mursiki haram Tabii bunu kadınlar cariyeler icra ederse daha da mahsurlu olur çünkü bu hususta şiddetli vaid de varit olmuştur Allah Resulü ve Vesselam kim bir cariyenin şarkısını dinleyecek olursa yarın ahirette onun kulağına eritilmiş kurşun dökülecektir diyorum. evet Millette kulak kalmayacak vaziyet bu gidişte Televizyonlar Müzik setleri bilgisayarlar olunca evet, Allah yardımcımız olsun Ümmü Umame'den gelen bir rivayette kardeşlerim Sakın şarkıcı cariyelerin Alım satımını yapmayın Onlara yazı ve bilgi öğretmeyin Onların ticaretinde hayır yoktur Ve onların parası haramdır Ayette geçen lehvel hadisi ashab ve tabiinin çalgı çalıp şarkı söylemek olarak kabul etmeleri ve bu hususta gelen deliller bizim için yeterlidir. İbn Abbas, İbn Mesud, İbn Ömer gibi büyük sahabeler bunu hep böyle nakletmiştir. Evet. İlgi ayetin açıklamasında bu Acem halkının ve onların krallarının, Rum halkının ve krallarının kendi aralarında söyleştikleri hikaye masal gibi şeylerdir de denilmiştir Tabii bu dahi lehvel hadise eğlence türünden olan şeye dahildir yani birbirinden farklı gibi görünse de kesinlikle birbirine aykırı değildir nitekim İbn Abbas bu mursiki ve batıl olan her şeydir demiştir çalgı aletleri eşliğinde şarkılar söyleyerek icra edilen bir eğlencenin zararı şüphesiz hikaye ve masallar anlatarak boşa vakit geçirmenin zararından daha fazladır çünkü musiki insanları haddinden fazla heyecanlandırıp coşturarak zinaya nifaka ve sarhoşluğa sürüklemektedir kardeşlerim Allah bizleri neslimizi bundan korusun bu ise şüphesiz şeytanın tuzağına düşmekten başka bir şey değildir. Nefislerin buna çok meyilli olduğunu da hesaba katarsak, elbette insanları Kur'an'dan uzaklaştırıp şeytanın tuzağına düşürmekte. Hiçbir batıl musikinin oynadığı rolü oynayamaz, tuzağına düşürmekte hiçbir batıl musikinin oynadığı rolü oynayamaz. Öyle değil mi kardeşlerim? o kadar ifsad ediyor ki Muhammed ümmetini bu çalgı şunun ifsadı inanın başka hiçbir şeyde yok. Durum böyle olunca buna iştirak eden insanlar da buna iştirakleri ve bundaki hisseleri nispetinde haktan uzaklaşmış ve o nispette zemme, azaba layık olmuş olduklarını anlamalarıdır. Allah'ın bizi hakta sabit kıl. Kardeşlerim her ne kadar böyle bir eğlence meclislerine katılan bütün insanların irtikap ettikleri kötülük ve günah aynı değilse bile şüphesiz her biri bir miktar ve nispette mahsuru irtikap etmiş olur. Oyun ve eğlence meclislerinin ne kadar mahzurlu olduğunu akıl ve tecrübe yoluyla anlayabiliriz. Bazen, bazen bakarsınız kişi musikiye çok önem verir. Vakitlerinin çoğunu oyun ve eğlence yerlerinde geçirir. Buna verdiği önem kadar ilim ve amelden uzaklaştığını görebilirsin. Musikiye yönelişe kadar Kur'an'dan dönüşü vardır. Öyle ki bir anda o bu ikisinden birini tercih durumunda kalsa hemen kalkar Musiki meclisine gider. Fakat Kur'an meclisini terk eder. Her ikisi aynı yerde bulunsa, bu sefer Kur'an okuyanları susturur, mursiki'nin devamını ister. Çünkü onda galibe çalan aşk, şevk artık mursikidir. Kur'an okuyana bazen niçin bu kadar uz uzatıyorsun diye çıkışırken, mursiki meclisinde devam edin, devam edin, kesmeyin diye bağırır. Evet, mursiki'nin bazı mahsurlarından sakılmış içki içme, zinaya sürüklenmek için onun sebep olacağı bazı kötülüklerden kendisini korumuş bile olsa sırf musiki olan düşkünlüğü sebebiyle onun bu duruma düştüğünü görebiliriz. Tabi musikinin sebep olduğu bütün kötülüklere kendini kaptırmış olanların durumu daha fecidir kardeşlerim. Allah bizi böyle belalardan korusun. Hakikaten şeytanın en önemli ifsad ettiği noktalardan bir tanesi evet Allah subhanahu ve teala rahmetiyle yargıladığı kullarından eylesin evet Kardeşlerim bu konudaki Bizim bu müslümanca sözlerimiz Allah rızası için olan gayret ve nasihatlerimiz Sanmıyoruz ki boşa gitsin Elbette birçoklarına faydalı olacak Onların batılı ve boş olanı bırakıp Hak ve hakikati tercih etmelerine Hayırlı bir sebep ve vesile teşkil edecektir Kalbi tamamen ölmemiş İslami kişiliğini büsbütün yitirmemiş olanlar, bizim bu nasihatlarımızın muhatabıdır. Allah güzel anlatan ve anlayanlardan eylesin. Fakat o kimseler ki, kalplerinde azıcık olsun bir hayat, his ve canlılık kalmamış. İşte böylesine bir şey duyurmamız da söz konusu değil kardeşlerim müptela olduğu fitne ve fesadın şiddeti ve ağırlığından kalbi ölmüş bulunan bir kimse kalbini nasihata kapatmış demektir. Allah'ın böyle duruma düşmekten bizleri koru. Biz onun kalbini nasıl açalım? Meğer ki kendisine Allah'tan bir merhamet ve hidayet yetişen. İşte böyleleri için Rabbimiz Subhanu ve Teala Ey Resul eğer Allah bir kulunu şaşırtmak isterse, sen onun için Allah'a karşı bir şey yapamazsın. Onlar öyle kimselerdir ki, Allah onların kalplerini temizlemek istememiştir. Onlar için dünyada rezillik ve yine onlar için ahirette de büyük bir azap vardır diyor. Mayde 41'de. Allah'ın bizlere imanda sabit kılın.